Kazananlar, onlar akıllıdır. Cehenneme girenler akılsızdır. Bi la Akılsız diye cehenneme vardılar. Tabi akıllı insan şu cenneti bırakmaz bu dünya için. Dünya çok çok çok basit bir şey. Birisi sana isyan ederse, eziyet ederse bir iyilik yapar mısın ona bir şey verir misin? Bu kafirler Allah'ın dinini savaşıyorlar, Müslümanlara eziyet ediyorlar, küfür ediyorlar, Allah'ın kelamı yere atıyorlar, üstüne basıyorlar, sonra yiyorlar, içiyorlar, seraylarda yaşıyorlar. Neden? Çünkü bu dünyanın kıymeti yok. Ondan Allah onlara verdi. Müslümanlara da verdi. Peygamber Efendimiz diyor bu dünya Allah'ın katında kıymeti bir sivrisineğin kanadı kadar olsaydı Allah bir kafira bir su içirmezdi. Ama dünya kıymeti bundan daha az. Onun için kafirler ne isterse alsınlar bu dünyadan. Ama ahireti Allah onu vasf ne diyor? Halisaten lillezine amenuf. Sadece iman edenlere. Bir kafir ne kadar iyilik yaparsa dünyada Allah onu sevaptan mahrum etmez. On katı verir ama dünyada. Çünkü kafirdir cennetin kokusunu bile alamaz. Kokusu bile alamaz. Bir de kokusu... Kaç? Yani yüz, mesafe ölçülmez. 500 yıllık mesafe diyor. 500 yıllık mesafe onun kokusu alınır. Onun kokusunu bile alamazlar kafirler. Kokusu bile. Onun için cennet ne demek bilmemiz lazım. Birincisi çok okumamız lazım. Çok öğrenmemiz lazım. Bir de cehennemi de öğrenelim. Ya birisi derse cenneti istemiyorum. Keyfimi göreceğim. Peki cehenneme dayanabilir misin? Bir hadiste birisi, hadis uzun, günah işleyecekti. Onun amcasının kızı ona dedi Allah'tan kork. Bir düşündü düşündü düşündü bu kelimeden Allah'tan kork. Allah, Allah bu dünyayı yaratan kolay bir kelime değil. Küçük bir şey değil, zayıf bir şey değil. Allah bir emir ediyor, ol diyor. Bir bakıyorsun dünyanın yarısı sallanıyor, bir deprem oluyor, on bin, yirmi bin insan ölüyor, büyük apartmanlar dökülüyor, bilmem ne. Andonuzya'daki olay deprem oldu. Bir gemi ağırlı beş yüz altmış ton. Deniz onu attı dalgaları. Sekiz kilometreye kadar şey, karaya. Bilmiyorum. Peki nasıl deniz böyle hareket etti? Allah bir emir verdi sadece. Ol dedi. Bu güçlü Rabbimiz nasıl ona isyan edeceğiz? Nasıl bir cehennem yaratabilir? Onu düşünmemiz lazım. Peki Rabbimiz bizden ne istiyor cennete gidelim? Şimdi birisi bu dünyada onun yanına gitsen çalışmaya ne istersenden? kazanç. Bir iş yapacaksın onu kazandıracaksın. Ama Rabbimiz çok zengin. Bir ihtiyacı yok bizden. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Kazanç mı bizden isteyecek? Bütün dünyadaki insanlar ve bütün kainat toplanırsa, herkes ne isterse istesin, dünyaya kadar istesin. Allah hepsine verirse onun mülkünden hiçbir şey eksilmez. Hiç. Hepsi ona itaat ederse bütün dünyadaki insanlar Allah onlardan hiçbir faydası olmaz. Hepsi isyan ederse, nankorluk yaparsa Allah'a bir zerreye kadar zarar edemezler. Peki Allah ne istiyor kullarından? Kısaca bir ayet var. Allah bize emir verdi, bize söylüyor bir şey iyiyse size helal ettim. Kötüyse haram ettim size. Ve uhilletlekum uttayyibat. Limonata içeceksen iç. Ayran içeceksen iç. Bunlar faydalı. Ama içki içeceksen sakın içme. Günah. Neden? Çünkü aklını kaybedersin. Arabaya binersin, kaza yaparsın. Gidersin, eşinle dövüşürsün, boşanır sonra. Eşsiz kalırsın. Çocukların yetim gibi yetişecek. İçkiden. Gidersin, bir yere giderken araba bir takla atar, senin oğlun sakat kalır ölünceye kadar. Önüne bakıyorsun böyle, hep diyor ben yaptım. Demek ki bize bir şey zararlıysa Allah onu haram etti. Domuz eti, 1400 sene önce Peygamber Efendimiz bize bilgi verdi bu haram. Neden sahabe Kerram demediler? Bu et haramdır. 1400 sene geçti şimdi doktorlar, ilim, bilim adamları diyorlar bir mikrop var bu etin içinde onu ne kadar kaynatırsan bile ölmez. Yani 100 derecede ölmez bu mikrop. Allah bunu yarattı. Domuzu yarattı, etini de yarattı, mikrobu da yarattı. Allah her şeyi biliyor. Bize dedi buna yaklaşmayın. Allah biliyor yaklaşırsak ne olacak bize başka zararlar da vardır bir de bilmediğimiz şeyler de olabilir şimdi bilim adamları bu mikrobu söylediler ama başka şeyler de belki vardır biz bilmiyoruz onları da bilmiyorlar sahabe kiram zamanında bilmiyordular hatta bu mikrobu bilmiyordular haram yeter bu şekilde insan ahireti kazanabilir bir tek ahireti mi hayır dünyası da kazanır dediğimiz gibi Allah bize iyi şeyleri helal etti, kötü şeyleri haram etti. O zaman insan ne duyarsa haram, haram, haram ona yaklaşmayınca rahat yaşayacak, mutlu yaşayacak. Tabi insan günah işlerken bir lezzet alır. Ama şu lezzet günah işlerken belki yarım saat, belki beş dakika, belki bir saat ondan sonra zararı ne kadar gelir, ne kadar uzun kalır bunu düşünmüyoruz biz. Ama Allah bunu yarattı bize söylüyor. Bunu yapmayın. Demek ki Allah bu insanlar gibi değil. Subhanehu ve Teala. İnsanlar sana derler gel çalış ücretini almazsın bana faydan olmadan. Ama Allah Azze ve Celle diyor ücretini almazsın kendine fayda vermeden. Sen kazan bu dünyadan. Kazanırsan seni cennete götürürün. Ama kazanç yolu nasıl? İbadetin içinde. İçki içmeyince kazanıyorsun. Babana annene itaat etince kazanıyorsun. Çünkü çocukların da sana itaat edecekler bu yolda. Sen yaşlandıktan sonra çocukların seni böyle tutup tık huzur evine atmazlar. Derler babam annem cennetin kapıları peygamber efendimiz dediği gibi. başının üstüne koyarlar. Bu sefer ne kadar yaşlıysan ama mutlusun rahat yaşıyorsun. Gençken insan bunu hiç düşünmüyor. Sanki ebedi yaşıyor. Sanki güçlü gücü bitmeyecek. Ama Allah Azze ve Celle biliyor günler nasıl dönüyor. Ne olacak onun haline falan. Bir kere bir arkadaşın yanındayken oturuyordum. Köyde. Yani açık bir yer bir Birisi ama geldi. Elinde paston var. Geldi oturdu. O da ilk oturttu. Yemek verdi yedirdi kalktı gitti. Bir dilenci gibi. Dedim bu kim? dedi abim. Böyle şaşırdım. Abim mi bu? Tek başına da geliyor. Bu yani köyün içinde şey ağaçların aralarında böyle toprak yollarda. Yani insan şehirde böyle pastonla böyle yapıyor yolunu bilir. Orada nasıl yolunu biliyor? Nasıl geliyor? Nerede oturuyor? Şu dağın kenarında bir oda var. Orada yaşıyor. Yanında kimse yok mu? Yok. Karısı nerede? Bilmem ne boşandı. Oğulları falan herkes bir şey. Tek başına yaşıyor. Evet. Bir düşündüm böyle. Dedim vallahi bunlar Allah'ın yolunu bilseydi böyle olmazdı. Böyle yaşamazdı. Mutlu kalırdı. Çocukları hepsi hizmet ederdi. Neden? Menfaati için bir çocuk cennete gidecekse babasının itaat etmesinden, mutlu etmesinden cennete gidebilir. Demek ki ne kadar Allah'a yaklaşırsan o kadar mutlu olursun, o kadar Dünyayı kazanırsın ahireti de kazanırsın. Peki bir tek bu dünya ahiret önümüzde var. Hayır. Bir tek ölümü düş, düşünürsek. Yani ölüm sekaratı. Vallahi şu iki dakika için ya da üç dakika için. Sen bütün hayatı hayatında Allah'a ibadet ederse. Çok değil. Ne kadar azap görüyorlar. Birisi öldü. Dayım onu gördü bana anlatıyor neler neler gördü bu insan ne olduğu haline bilemeyiz gözleri böyle dışarı çıktı ağzı açık kaldı saçları böyle dik durdu korkudan ne görüyor bu peki ölüm bitti kabirde nasıl yaşıyor bu peygamber efendimiz diyor kabir cennetten bir bahçedir ya da cehennemden bir çukurdur insanın ameline göre peki kabirde ne kadar yaşıyor insan düşün Fir'an zamanından beri ölenler şimdiye kadar kaç bin sene geçti? Kıyamet gününe kadar kaç bin sene? Biz de ne kadar kalacağız kabirde, kıyamet gününe kadar? Binlerce seneler bu kısa dünyada ölçülür mü? Kısa hayatımız. Sen 50, 60, 70, 100 sene yaşarsa bile. Ya 100 sene Allah'a ibadet edersen Allah bilir kaç bin sene mutlu yaşayacaksın kabirde. Şimdi birimiz diyecek, Allah hocaya sus demeyeceğim. Ne uyduruyorsun ya? Kabirde hayat var mı? Ben sana soruyorum. Annenin karnındayken sen bu hayatı inanıyor muydun? Bu dünyanın hayatı. İnsan bütün dünyası bu kadar. Birisi derse dünyaya çıkacaksın. Böyle ağaçlar var bilmem ne arabalar şunu bunu. Diyeceksin ya yeter ya. Uydurma. Allah Azze ve Celle insanı yarattı her da başka hayat yaşıyor tamamen başka bir hayat annesinin karnındayken yemek yemiyordum insan annesinin karnındayken yemek yemiyor su içmiyor bu dünyayı dediğimiz gibi görmüyor yürümüyor ama yaşıyor doktor böyle şey koyuyor kalbine diyor yok kalp atışı güzel çocuk bilmem ne böyle diyor yaşıyor peki bu dünyaya geldi başka hayat görüyor Kabire girince yine başka bir hayat. Tamam buyurunuz. Allah razı olsun. Güle Yine kabrinin hayatı başka bir hayat. Şimdi onu anlayamayız. Oraya varınca onu göreceğiz. Peki kabirden sonra yine başka bir hayatı var. 50.000 bin sene. Güneşin altında millet duracaklar. Allah'ın hesabını bekliyor. Allah... Nasıl hesabı verecek herkes? O hesapta çok zor. Onun için söylüyorum şimdi, yani çok uzatmayın. Herkes kendine bir yol çizsin, cennetin yolu. Kaybetmesin zamanını. Bugün muhabbet ederken arkadaşlara söylüyordum. Bir alim, Muhammed bin Salih el Gthaymin adı. Diyor bir insandan dinin için fayda görmezsen onunla oturuyorsun senin dinin artmıyor sevabın artmıyor onunla oturunca ona bak dünyanın için faydası var mı? Belki dinime faydası yok ama dünyam için bir meslek öğretiyor ya da bir yardım ediyor yine ondan fayda gelmiyorsa bu insanla arkadaşlık yapmak zarardır çünkü senin ömrün çok kısa 50-60-70 sene yaşarsan Nasıl yetişeceksin şu pahalı cenneti kazanacaksın? Şimdi bu dünyada ben bir güzel apartmana baksam al ya da başka bir yerde böyle cam 20 katlı falan. Birisi derse bana şu apartmanı al çok güzel beğendim bir bakarım ona derim ne diyorsun sen? Ben bütün hayatımda çalışırsan bu apartmanın belki bir katının parasını toplayamam. Pahalı. Peki cennet. Dediğimiz gibi bir karış ondan, bütün bu dünyadan daha kıymetli. Pahalı mı ucuz mu olacak? Pahalı. Ama Allah'ın rahmetinden onun fiyati herkesin eline verdi. Kim ödeyecek, kim ödemeyecek bu belli değil şimdi. Kıyamet gününde kitaplar açılacak, herkes amelleri görünecek. O zaman da bu ödedi, Allah'ın rahmetiyle cennete girer. Bu ödemedi, haydi cehenneme. Ancak Allah affederse. Bujennet pahallı Peygamber Efendimiz diyor ela inne silatullahi galiya. Allah'ın malı pahalıdır. Hiç kimse ucuz sanmasın. Bazı kardeşler bir bakıyorsun istediği günahları işliyor ya. Günah yapma diyor inna llaha gafurun rahim. Allah affeder, Allah affedicidir. Affeder, sen affetmeyi isteyince, sen Allah'a itaat etmeye koşturunca, sen günahına pişman olunca o zaman Allah affeder. Ama rahat rahat günahları işliyorsun Allah affeder. Yok başka ayette Allah'ın azabı şiddetlidir. Allah bizi korkutuyor cehenneminden. Ateşinden. Onun için insan düşünsün. O kadar kıymetli bir cennet ucuz olmayacak. Peygamber Efendimiz dedi pahalıdır. Allah'ın malı pahalıdır diyor. Sonra diyor Allah'ın malı cennettir. Kimse şu cenneti satın almak istiyorsa... İlk önce ilk adım, ilk adım kalbini temizleyecek. İlk önce güzel bir yıkama yapması lazım. İhlaslı olsun. Bütün amelleri hep Allah'ı düşünecek. Allah bu ameli yapsam benden razı olacak mı, olmayacak mı? Allah benden razı olursa yaparım. Ya da günah değilse, belki bu amelde sevap yok ama günah da yok. O zaman yapabilirim. Yok bu amelde günah var bırak git. Ve Cemal Efendimiz diyor man terkı şey'en lillah, Kimse Allah için bir şey bırakırsa Allah onun iyisini verir. Daha iyisini verir. Ama insan acele. Acele etmeyi istiyor devamlı. Yani her şey hemen bitirmesini istiyor insan. Bir bakıyor Allah için bugün üç katçılık yapmadım. Önce çalışıyordum günde 50 lira kazanıyorum. Şimdi bugün dürüst oldum, millete dedim bu mal kötü, bu iyi, bu 20 lira kazandım. Bakıyorum daha iyisi geldi mi? Ertesi gün gelmedi. Yine bir gün denerim, bir gün, 3-4 gün sonra derim yok ya daha iyisi gelmedi. Sen daha iyisi ne zaman Allah sana verecek bilemezsin. Birincisi, belki kimisi her gün 50 lira kazanıyor. Sen 50 lira kazanmıyorsun. Ama bir hafta sonra, bir hafta sonra 50-50 kazanıyorsa kaç para yapar? 350. Bir hafta sonra 1000 lira kaybetti. Kim daha fazla kazandı? Sen mi o? Bir hastalıktan, bir kazadan, bir şeyden 1000 lira kaybetti. Kaybetti cebinden. Düştü, gitti. Allah bunu bilir. Ona böyle takdir etti. Parasını kaybetti. Çünkü haram yaptı. Ya da Allah sana daha iyisini verir belki bir sene sonra. Günlerimiz Gidiyor, geçiyor, geçiyor. Sen bir sene sonra dersin yok şimdi üçkağıtçılık yapacağım bana yeter elli elli. seneye kadar ne olacak bilmesin Hayır. Bir sene sonra birisi caminin de duruyor elini uzatıyor. Öbürü en güzel araba biniyor. Neden? Allah böyle takdir etti. Bazen Allah'a ibadet ettiği için bazen bir imtihan. Çünkü bu dünya dediğimiz gibi kıymeti yok. Bir insan çok günah işleyince bazen dönmesin diye Allah'ın ibadetine Allah dünyayı bol bol verir. Batsın daha fazla batsın Allah onu cehennemin dibine sokacak dönmesin diye Allah batırır. Biz bunu kabul edecek miyiz? Ha çok para gelsin sonra ahirette ne olursa olsun. Hayır. Çünkü ne kadar para gelirse mutluluk parada değildir. Allah diyor Kur'an Kerim'de "Men عَمِلَ صَالِحًا minkum." min kimse sizden salih bir amel yaparsa iman ederek mutlu bir hayat ona vereceğiz mutlu görecek dünyasında öbür ayet ve an zikri kimse yüzünü çevirirse İslam'da Kederli bir hayat yaşayacak ve nahşuruhu kıyamet gününde A'ma. Allah onu haşredecek peki yani insan sanmasın Allah'a itaat etsem devamlı hayatım kederli olacak kötü olacak. Yok bilemezsin ne zaman Allah hayatını düzeltirir. Şu fasık insan ya da kafir insan ne zaman batar bilemezsin. Benim eniştem uzağa gitmeyelim. Vefat etti Allah rahmet etsin. Müslüman gitti inşallah onun için Allah rahmet etsin deriz. Ablam evlendiği zaman şimdi çocukları 40 yaşında. Ablam evlendiği zaman adam Mercedes araba, arabaların tüccarıydı. Bir gazoz şirketi var dağıtıyordu. Bir tüp bilmem nesi var bilmem bilmem ne bilmem ne. Ona bak baktığım zaman o zaman da çocuktun. O sanki bütün dünyayı kazandı görüyorum. Ürdün de yaşıyordu. Ablamın evine gidince Ürdün'e sanki serayda yaşıyor gibi öyle hissediyoruz. Yani bütün dünya elinde gibi görüyoruz. Arazileri burada var şurada var falan bir gün onun başına geldi hem de ördüğünde çok büyük adamları tanıyordu yani Yani bir kere mahsus abim'i geciktirdi havalaneye giderken sonra bir telefonda uçağı bekletti uçmasın abim varıncaya kadar yani abime gücünü gösterecek o zaman ablamla kavga etti abim geldi bilmem ne barıştırdı giderken havalaneye ona gösterecek bak ben kimim abimi geciktirdi oyaladı en son abim diyor uçak gidecek falan korkma korkma en son bir telefon açtı büyük bir adam istihbaratta dedi dediallah bir misafir muha falan uçakta çıkacak bir tek biraz beklesin uçağı durdurdular Bu adam son haline oldu devamlı faiz alıyordu bankalardan parası bankalarda babam ona nasihat ediyor diyor Allah dedi yem riba uyur bir sabakatı faizli para Allah onu ezer sadakaları yetiştirir o da bırakmıyor baba ben diyor, baba şimdi ben bu faizi alsam fakirlere dağıtırsam daha iyi değil mi neden bankaya bırakayım bilmem ne devamlı böyle bahaneleri var ama ne fakirlere veriyor ne bir şey yapıyor Allah onun bütün parasını ezdi banka bütün mallarına elini koydu o da hapse girecekti Amerika'ya kaçtı birkaç sene sonra Amerika'dan döndü nasıl döndü artık tutulmadı bilmiyorum ne ayarladı Sonra Ürdün'e gittim Benim yeğenim bana diyor Bayım Babamı görsem tanıyamazsın Onu. İnanamadım Benim eniştemi tanımayacağım Adam Tabi tüccardı diye Tüccarın dili var diye Arkadaşları çalıştırdılar Arabaların satışlarında Yani bir iş buldu kendine Evine gelemiyor Çünkü para masraf edemiyor Haftada bir geliyor falan. Bir girdi inanın tanıyamadım. İri bir adamdı. Yakışıklıydı bilmem ne. Çok zayıf böyle oldu. Yani ne gibi nasıl benzetecem Bir fare gibi oldu. Bakıyorum bakıyorum ona. Kendi kendime diyorum bu benim enişten Olmaz. Sonra kendime diyorum. Ya eşi tanırdı değilse yani. Ben karıştırabilirim ama eşi onu karıştıracak mı? Sonra konuşurken, sonra konuşurken sesinden böyle konuşmasından dedim yok yok gerçekten bu benim eniştem. Böyle bitti mi? Hayır. Bir mangal vardı önünde, kömür vardı, koz. Nasıl düştü üstüne nasıl yandı bilmiyorum. Eti eridi böyle et şeyin üstüne düştü. Onun oğlu öbür odada oturuyor. Şey kokusunu, kokusunu aldı dedi ne var evde kim et pişiriyor bilmem ne geldi baktı babası ölü eli şeyin üstünde böyle sehpanın üstünde düştü eli şeyin ne? üstünde dedim dünyanın ateşinde yandı ahiretten önce Allah affetsin onu. şimdi neden bunu anlatıyorum neden söylüyorum insan bilsin bütün hayatı geleceğini Allah'ın elindedir hiçbir şey Allah'a zor değildir İnsan gururlanmasın gücüyle, tanıdıklarıyla. Bir telefonda uçak durdurabilirim. Gururlanmasın, bu kadar bu kadar malım var, nasıl bu mal bitecek? Kehf suresinde biliyoruz o hikayeyi bir adam. iki cenneti var, yani cennet gibi güzel bahçeleri var dünyada. Nehirler içinde şey, kaynak suyu çıkıyor. Onların içinde düşün böyle bir bahçe ne kadar güzel oluyor içinde su fışkırıyorsa... Nehirler çıkıyor onlardan. O kadar Allah ona verdi. Kıyamet günü inkar etti. Öbürü diyor inkar etme. Bir de ondan dalga geçiyor diyor. Allah isterse bütün malını bitirir diyor. Bu mal bitmez. Sonra Allah ona bir arfe gönderdi. Hepsi gitti. Mahvoldu. Kehf suresinde. İnsan demesin ben böyleyim ben böyleyim. Bilsin ne kadar zayıfsa Allah çok kolay bir şekilde onu yükseltebilir. Ne kadar güçlüyse Allah düşürebilir. Yeter Allah benim beni desteklesin. Allah diyor Allahu veli'l-lezina amanu. Allah iman edenlerin velisidir. Peki Allah benim velim olsun. Valla falan general benim velim olmasın. Belki ona ihtiyacım olunca uyuyor. Belki ölür. Belki belki belki belki. Ama Allah benim velim olursa Allah hayyun la. Iman. Hiç ölmez Rabbimiz. Allah güçlü. Allah her anda beni görüyor. Her anda nefesimi duyuyor. İstemeden ben Allah istediğimi bilir. Allah beni destekleyecekse. Hiç artık bir şey kaybedemem bu dünyada. Birisi diyor ama bazı Müslümanlar bilmem ne durumda yaşıyorlar. Fakirlik falan derim. Hangi durumda olursa olsun ama onunla oturunca hissedersin bir rahatlık var kalbinde. Belki şikayet ediyor paradan falan en büyük delil bende hiç dürüst bir Müslüman dertleri ne kadar çoğalırsa intihar eden bulamıyoruz hiç birisi intihar etmiyor ama kafirlerde ne kadar intihar etmek vardır bu dünyadan kaçmak istiyorlar Kurtuluş istiyorlar hayattan bu çok oluyor bir bakıyorsun zengin bilmem ne birisinden Arabistan'da duydum Avrupa'da hangi Türkiye da Baritaanya'da falan okudun. Tabii onun öğretmeni profesör üniversitede bu döndükten sonra bir kaç sene sonra 4-5 sene sonra dedi bir oraya gideyim arkadaşlarımı göreyim üniversiteyi. Yani özledi o hayatı görsün gitti onun öğretmenine ziyaret etti. Onun serayını vasf ediyor tabi emekli oldu öğretmeni. Yani gerçekten seray gerçekten seray giriyorsun bahçelere yolları böyle içinde vasıf ediyor, nasıl gidiyor saray karşıda direkler dışarıdan bilmem ne şunu bunu acayip vasıflar var fiskiyeler falan öğretmeni de bunu görünce çok çok çok şaşırdı çok sevindi yani ne kadar vefalı bir talebe Süleymanistan'dan geliyor bana kaç talebeyi okuttum hiç kimse beni aramadı gelmedi çok ikram etti hocam ne yapıyorsunuz ne iş falan diyor ehmeti oldum ne yapıyorsun Belki oturuyorsun diye aralarda gidiyoruz bilmem nereye geziyorlar böyle turistlik yerlerinde bir gün falan yerde bir gün burada bir gün bir tek keyif sürüyor yine birkaç sene bıraktı gitti yine aynı halde buldu yine ziyaret etti üçüncü defa gitti dediler öldü öldü nasıl oldu hayrola yani hastalık mı falan dediler yok intihar etti peki bir adam bu kadar güzel hayat yaşıyorsa bizim gözümüzde güzel neden intihar ediyor çünkü Allah diyor Kimse dinimden, şeriatımdan uzaklaşırsa, yüzünü çevirirse kederli hayat yaşatacağım. Ne kadar gülerse, ne kadar güzel yerlerde oturursa, en güzel yemekleri yarsa, bilmem selfie aldı, ne yaparsa yapsın hepsi süs ama kalbindeki bir tek Allah onu bilir. Bir bakarsın önünde neler neler filmler çekiyor, sonra gidiyor intihar ediyor. Neden? Mutlu değil. Ahireti cenneti kazanmak isteyen insan bu dinde amel edecek. Bu dini takip edecek. Kıyamet gününde 50 bin sene şu duruşta rahat yaşamak istiyorsa hayatımızı bırakmıyoruz 50 sene 60 sene. 50 bin sene onu düşünürsek yine dininde yaşayacak, dürüst olacak. Kabirdeki hayat ve bu dünyayı istiyorsan yine Müslüman olman lazım. Peki ben olmak istiyorum olamıyorum. Ne yapayım? Devamlı bu hayata girince günahlara tekrar başlıyor. Birinci şart ilk hareket dediğim gibi düzgün bir niyetim olacak. İkincisi dua edeceksin. Allah'tan yardım isteyeceksin. Allah yardım etmezse olmaz. Sabah, öğlen, akşam her zaman düşüneceksin. Bana Rabbim, bana yardım etmezse yapamayacağım. Ellerini kaldırıp dua edeceksin. Üçüncüsü çevreni düzelteceksin. Kötü bir arkadaşın varsa atacaksın. Artık güle güle. Dürüst kardeşleri bulacaksın. Vaktini onlarla harcayacaksın. Bakacaksın onlar ne yapıyorlar onlar gibi yapayım. Onlar hangi sitelere giriyorlar oraya gireyim. Hangi camilere gidiyorlar onlar gibi yaşayacaksın. Bu şekilde hayatın adım adım yaklaşır Allah Azze Hocam. Peki kederli mi olacaksın Allah'a isyan edince kederli olursun o zamanda. Kimisi sabah namazına kalkmazsa bakarsın akşama kadar moralı bozuk kalır. Bugün sabah namazını kaçırdın, güneş çıktıktan sonra kıldın. Yüzünden belli, her şeyden bellidir. Kederlidir. Sabah namazına kalkamadı Öbürü sabah namazına kaldırırsan kederlidir. Peki hedefimiz neydi? Hedefimiz mutluluk. Peki bu mutlu kalkarsa bu mutlu kalkmazsa zaten mutlu değil dediğim gibi bir tek lezzet. Kalkmak istemiyor yatakta. Ama bu mutludur gerçekten. Ben mutluluk istiyorsam bu yolda mutlu olursam neden bunu kazanmayayım? Cennete girmek için bir anahtar var. Koyacaksın açacaksın gireceksin. Mutlu yaşaman için. Bu dünyada mutlu yaşaman için bir anahtarı var. İki anahtarı yapman lazım. Şu anahtarları yaparsan ne mutlu yaşarsın. Her anahtarın imaleti zor. Allah kolaylaştırdı bize aynı anahtar. Hem dünyayı düzeltir hem ahireti düzeltir bize yaptı. Şu anahtarın adı takvadır. Allah'tan korkmak. İnsan bu dünyadan korkmasın. İnsanlardan korkmasın. Hiçbir şeyden korkmasın. Bir tek Allah'tan korksun. Allah'tan korkarsa hayat düzelir. Yavaş yavaş düzelir. Her şey Allah yardım, her şey de Allah yardım eder. Bir hoca Arabistan'da bir kere konuşuyordu. Bilmem ne konuyu anlatıyordum. Dedi bırak Allah çözer. Allah kolaylaştırır. Güldüm dedi. Hoca Allah senin amellerini kabul etsin. Sen ne bırakırsan Allah sana çözüyor. Ben ne kadar koşturursam düzeltmeye düzelmiyor. Aslında doğru. İnsan ne kadar takvalı olursa Allah hayatını kolaylaştırır. Dertlerini çözer. Yani yeter. Peygamber Efendimiz'den öğrendiğimiz dualar hepsi hayatı düzeltirir. Hem de küçücük kelimelerde, az kelimelerde büyük mana geliyor. Yani bir insan misal, örnek söylüyorum. Allah'tan sığınırsa belalardan, böyle dertlerden. E dert ne olursa olsun, artık Allah onun duasını kabul ederse korur. Peki neden Allah onun duasını kabul edecek? Çünkü Allah'a yaklaşıyor. Allah'a ibadet ediyor. Allah da Allah'ın, Allah günah ettiği şeylerden yakla, uzaklaşmaya çalışıyor. Bu şekilde Allah onu sever. Peki sen insansın. Bir çocuğu seversen ne yaparsın? Eve gelirken bir çikolata alırsın ona bilmem ne. Her harekette onu razı ettirmek istersin. Ne zaman gülerse sen, sen mutlu olursun. Peki Allah Azze ve Celle bir kulunu seversen ne kadar onu razı ettirebilir? Öyle değil mi? Allah güçlüdür. Şu kulun kalbi Allah'ın elindedir. Mutluluk insanın kalbinde. Allah her şeyde yardım eder. Bütün dertlerini çözer. Mutlu olsun diye. Neden? Çünkü Allah onu sevdi. Allah sevsin diye ne yapması lazım? Çok nafileleri yapacak. Namaz olursa ya da başka ameller olursa. Ama devam birinci şart günahlardan uzaklaş. Onun için kardeşlerim, şimdi böyle oturuyoruz, muhabbet ediyoruz gibi. Ben size söylüyorum, bu hayata başladınız, hiç uzaklaşmayın. Namaza en büyük önem vermeniz lazım. Çünkü sadece bu amel insan onu bırakırsa kafirlerden olur. Öbür amellerden büyük günahkar olur. Ama kafir kelimesi ne demek? Şu ebedi hayat cennette ya da cehennemde kafirler ebedi hayat cehennemde olacaklar. Müslümanlar cennette ebedi hayat olacaklar. <gülüyor> Estağfirullah. Peki kardeşlerimiz ne niyet ettik? Böyle biraz kardeş... Ya, ya da mı? abi gibi konuşayım namazın terkinde kalmıştınız namazın terkinde kalmıştınız en yani son evet. tamamlanmadın Allah'a muzal alam şimdi sahabe kiram diyorlar hiçbir amelin bırakması peygamber efendimiz zamanında küfür saymıyorduk namazın dışında namaz bırakılınca küfür sayıyorduk ama birisi orucu bırakırsa kafir demiyoruz Birisi hacını bırakırsa, zekatı bırakırsa, başka ameller bırakırsa ona kafir demiyorduk. Bir tek namazı bırakan kafir. O zaman insan ne kadar günahkar olursa namazını bırakması Çünkü Müslüman günahkar bu ya cehenneme girer cezasını görür sonra cennete gider ebedi kalır. Neden? Çünkü Müslüman. Ya da Allah baştan affeder, ver ey kulum, ey kulum sana affettim, direkt cennete sokacak. Ama birisi namazı bırakırsa bir sürü hadisler var, deliller var bu insan kafir. Küfür ettikten sonra, küfrettikten ettikten sonra cehennemde de ebedi kalacak. Derler, ee valla bu adam namaz kılmıyordu ama çok sadaka veriyor, doğru. Sadakasının sevabını Allah dünyada verdi. Ne kadar sadaka verdi hayatında? Allah yüz bini geçer peki Allah ona ne kadar verdi para? Yüz bin mi? Daha fazlasını verdi Allah Azze ve Celle. Zaten Allah bu parayı vermediyse çıkaramazdı cebinden veremezdi. O adam millete çok yardım ediyordu çok insanlığı vardı. Peki Allah Azze ve Celle daha fazlasını vermedi mi? Bir hastaya para verdi Allah onu hiç hasta etmedi. Şu adam sakat olduktan sonra ona yardım etti Allah bunu korudu sakat olmadı. Allah sevabını verdi dünyada. Namaz kılmıyor, beklemesin bir şey kıyamet Onun için niyetimiz, niyetimizi kurmamız lazım, kendimizi hazırlamamız lazım. Bu günden sonra hiçbir namazı kaçırmayalım. Bu çok önemli bir şey Müslümanın hayatında. İkincisi dediğim gibi hayatımızı genelde düzeltmemiz lazım. Adım adım. Bir arkadaş çok hoşuma gitti sözü. Dedi bende her senede bir e, planım var. Dedim neydi? Dedi 4-5 şeyi seçerim. Hayatımı da düzeltiririm. Seneler geçiyor. 4-5 şey dersen senede demek ki 2 ayda da 3 ayda bir bir şey ekliyor hayatına. Ama eskisini bırakmıyor. Yani mesela ben şimdi ekledim her pazartesi ve perşembe gününde oruç tutacağım. 3 ayda buna alışabilirim. 3 aydan sonra yeni bir şey eklerim. Onu ekledikten sonra bunu bırakmıyorum. Senenin sonunda sonuna kadar dört şeyim oldu. Alıştım, artık hayatımdan oldu. O gün de oruç tutmazsam ben rahatsız olurum. Alışkınım buna. Hem de en büyük şey bana yardım eden sevabını Allah'tan bekleyince. Şimdi bir örnek getireyim. Kardeşime dersem, kalk şimdi konağa kadar yürüyerek gideceksin. Bana bak der. Git sus lan. Ne kadar yürüyerek gideceğim. Derim sabre et. E buyurun. Sabancı orada senin ismiyle bir çek bıraktı. Yüz bin dolar senin ismiyle orada bıraktı falan dükkanda. Git onu bugün alırsan senin olacak. Yarın tekrar çekilecek Sabancı'ya dönecek. Ne yaparsın? Yürürsün. Peki yürürken Çar ya. mutlu musun mu? Mutlu musun yoksa kederlisin? Mutlusun. Neden? çünkü hep düşünüyorsun yüz bin doları bugün alacağım yarın falan araba ranjroveri satın alacağım ve bilmem ne yapacağım ve dükkanı alacağım bu para yeter bu işlere İş adamı oldum buradan oraya giderken mutlusun hem de yoruluyorsun bir Müslüman ona bir dert gelirse biz dertli görüyoruz hasta bir bakarsın mutlu neden hastalık zor bir şey ama biliyor ücretini Allah'tan alıyor. Şimdi yazılıyor. Şimdi sevabı artıyor. Şimdi günahlar dökülüyor. Bir bakarsın sabırlı, mutlu. Neden? Şimdi kazanıyor. İyileştikten sonra bu kazanç kapısı kapandı. Bu da aynı. Sen buradan oraya gidiyorsun. Ne kadar yorulursan, millet oynuyorlar, film seyrediyorlar. Sen dersin. Ha, bunlar oynuyorlar. Akşam da beni göreceksiniz, zengin bir adam. Bir de Müslüman insan diyor, kıyamet gününde beni göreceksiniz. Neredeyim? O zaman da Allah Azze ve Celle vasfeydiyor, insanlar kıyamet gününde durumu nasıl? Şimdi bir çocuk senenin sonunda karneyi alınca, sınıfında geçince ne yapıyor? Belki ben hatırlıyorum, belki siz de gördünüz. Böyle kaldırıyor, koşuyor arkadaş, arkadaşların aralarında mesela ilk okulda olursa. Kazandım, geçtim. Böyle yapmıyor mu? Kıyamet gününde aynısı var çünkü o kazanç daha büyük. Allah diyor ve amma men utiya cennetin ehli sa'ilen kitaplarını alıyorlar. Karnın. Kimse sa'ilen aldıysa يقول ها امقرا كتابيا. Bana bakın bu benim karnım geçtim. Böyle diyor. Kıyamet gününde de Kimse ondan dalga geçiyorsa bak bak bak hoca sözde. Ha bak bak bak. Namaz kılıyor aptal gibi. Diyor bakın bakın ben geç, geçtim siz neredesiniz? Öbür ayet: "وَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ" Feyekulu ya laytani lam uta kitabi kimse sol eliyle ilan diyor. Keşke karneyi görmeseydim. Keşke onu almasaydım. Ya laytani lam uta kitabi ve lam adri ma hisabiye. Keşke cehennemlik cehennemin ehlinden olduğumu bilmeseydim. Ya layte hakanatil kadiyya. Keşke öldüğüm zaman hayvanlar gibi Allah beni tekrar yaratmasaydı. Hayvanlar bir daha Allah kıyamet gününde kim kime zulmettiyse onları yaratıyor. Her hayvan öbür hayvandan hakkını alsın sonra yine toprak olurlar. Ama insan o zor hayatı yaşayacak. Diye ya layte kadıya. keşke öldüm bir daha Allah beni yaratmasa adam çok zengindi diyor param hiç beni korumadı hiçbir faydası olmadı bana kıyamet gününde çıkıyor en fakir insan gibi kral Arabistan'da ve çöpçü ikisi aynı şekilde çıkacaklar kabirden ne paraları var ne polisi var onu koruyacak ne bilmem ne hiçbir şeysi yok ikisi bir Allah'ın önünde duracak sultanlığın sultanya sultanlığın gitti Ondan sonra Allah'ın emri gelir. Khuzuhu faghulluhu. Onu alın, kelepçe, kelepçeler koy ellerine, ayaklarına. Thumma al-jahim Ondan sonra cehenneme atın. Thumma cehennemdeyken deiken fi silsilatin zarha 70 dir'an fasluku. Bir zincirle 70 metrelik zincir onu bağlayın. 70 metrede nasıl bağlanır insan? Her tarafı bağlanır. Hiçbir hareket edemez. Hiçbir şey yapamaz. ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَعًا فَسْبِكُوهُ اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَظِيمُ Bu Allah'a inammıyordu. وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ Fakirlerin yemeği için hiç kimseye konuşmuyor verin yapın edin yani bölge geçiyor belki verenlerden ayetlerin sonuna kadar kimisi sahiliyle onun kitabını alıyor Mutlu oluyor, herkese gösteriyor, rahat kalıyor. Şu senelerde cennete girinceye kadar mutlu, yolunu bildi. Sol eliyle alan kişi ve yine almak istemiyor, yüzünü çeviriyor arkasından. Başka ayet Allah ne diyor? Bir ayette o ama men utiye bi Kimse kitabı sol eliyle aldıysa, öbür ayet o ama men utiye Böyle arkasından istemiyor, böyle yapmıyor. Yüzünü çeviriyor. Melekler zorla veriyorlar. Böyle kalıyor. Ve emma men umtia kitabahu vera'a zahrihi. Şu tetimmetli ayet. Fe sowfe yed'u Diyecek bana yazıklar olsun. Nasıl dünyamı geçirdim. Ve yasla se'ira cehenneme atılacak. Onun ateşini görecek. Ayetlerin sonuna kadar. Onun için şu duruma varmadan... Biz bu dünyada sevabımızı insandan bekliyorsak sevap birinci defa hatamızı insan birinci defa hatamızı susabilir. İkinci, üçüncü, dördüncü sonra hiç affetmez. Allah'ın rahmetiyle insana Allah affeder ne zaman tövbe ederse, ne zaman dönerse ölünceye kadar. Onun için fırsatımız vardır. Allah'ın rahmetinden bu fırsat vardır. Allah'ın merhameti çok çok çok çok büyük. Peygamber Efendimiz bir savaştan sonra Müslümanlar tabi biliyorsunuz o zamanda kabileler ya da savaşanlar kazanınca karşı taraftan her şeyi alırlar mal olarak. Hatta kadınları, çocukları, hayvanları, koyun sürüleri bilmem ne hepsi alınıyor mal olarak. Bir kadın vardı esirlerin aralarında ya da sebi diyebilirim. Çünkü esir değiller artık mal oldu satılır. Koşuyor sağa Sahabe-i bakıyor ona, sahabe-i selamete bakıyor. Sonra bir bebeğini buldu. Aldı, sarıldı böyle emzirmeye başladı, oturdu. Peygamber Efendimiz sahabelere soruyor. Diyor: "Araitem <gülüyor> Yani bu kadın onun oğlunu ateşe atabilir mi? Dediler: "Hayır ya Resulullah, Eğer atmayabilirse atmaz. Allah Azze ve Celle merhameti kullarına bunun merhametinden çocuğundan fazla. Çocuğuna ne kadar merhamet ediyor? Allah'ın merhameti daha büyüktür kullarına. Peki Allah Azze ve Celle o kadar merhamet ettikten sonra kullarına birisi cehenneme girerse ne kadar bu insan yani hiç Allah'a itaat etmiyordu, önemsemiyordu hiç Allah'ın affetmesini istemiyordu. Bir sürü amellerde, bir sürü dualarda Allah, insan Allah'ın affetmesini kazanabilir. Şimdi dediğim gibi bu dünyadayken herkes otursun, kendine hesap versin. Ben şimdiye kadar ne yaptım? Benim amellerim beni cennete mi cehenneme götürecek? Nasıl kendimi düzelteceğim? Ne yapabilirim? İnsan böyle bir noktaya varırsa şaşırırsa ne yapacağım? Müslüman kardeşine gitsin, sorsun. Vallahi ayıp değil. Kime güveniyorsan git ona, konuş. Kardeşim ben rahatsızım, neden? Ben sabah namazına kalkamıyorum. Kardeşim ben rahatsızım, neden? E bizim ailemiz böyle erkekler, kadınlar beraber oturuyorlar, genç kızlar var bilmem ne. Böyle giyiyorlar, şöyle giyiyorlar. Ben, ben Allah istediği gibi yaşamıyorum, ne yapayım? Birbirimize yardım ederiz. Müslümanlar birbirine yardım ederler. İslam kardeşliği öz kardeşlikten daha güçlü bir bağ. Bir kardeş bir kardeşini öldürebilir aynı dinde olmayınca. Demiyorum Müslüman kafiri öldürür. Kafirler de Müslümanları öldürürler. Bunu gördük hayatımızda. Lübnan'da Müslümanlar, Hristiyanlar beraber yaşıyordular. Hiçbir şey yok aralarında bilmem ne hatta bir oğlan bu 70'lerde, 70 senelerinde, 73 mi, 4'te mi unuttum. Hatta bir tane Suriyeli, Müslüman, onun eşi Lübnanlı, Hristiyan. Müslümanlar ve Hristiyanların aralarında savaş olunca şu Suriyeli annesi hep diyor, oğlum sana korkuyorum, seni öldürebilirler diyor. Yok anne, ne diyorsun? Allah benim eşim evden gecekirse aa, oturup ağlıyor. Bilmem ne, hep konuşuyor ne kadar onu seviyor. Gidiyor, geliyor tabii. Lübnan'ın başkenti ve Suriye'nin başkenti birbirine yakınlar. Yani bir buçuk saat belki arabayla gidiyor geliyor Suriye'ye ziyaret ediyor. O zamanda kimlikte gidiyorlar geliyorlar pasaporta gerek yok. Yani iki ülke bir ülke gibi. Hep annem korkma anne korkma en son kayınpederi de kayınvalidesi onlara davet ettiler yemeğe. Geldi eşiyle çocuklarıyla onlar kızıyla yani adamın eşiyle anlaşarak planı kurdular. Onların evinde öldürdüler. Karısının evinde? Yok. Kaynepederin Çünkü evinde. Kaynep yani karısı onunla beraber gittiler. Kaynepederin evine. Yani karısı plan kurmuş o zaman. Plan, plan Babasıyla, annesiyle anlaştılar. Bugün onu öldüreceğiz. Sen getireceksin bilmem ne. Adamı öldürdüler. Ya, Neden? Aldı. Kocası. Çünkü inanç birinci mesele. En büyük mesele. Burada Türkiye'de yetmişlerde, sağ ne diyorlar sağcı solcu hatırlıyorsanız evet o zaman da bir fitne kalktı bir insan yolda çıkıyor benim amcamın oğlu anlatıyor bana diyor dönüyordum askerlikten ama sivil geliyor eve gelirken iki kişi öne çıktılar tabancayla sağ, sağ mı sol ya da sağcı mı solcu bilmem ne diyorlar bir bakıyor şekillerinden hüküm edecek. onlar şekli sağcı olursa sağcı diyor onlar solcu olursa solcu diyor denk gelirse kurtuldu Yanlış çıkarsa tak öldürürler. Söyledi solcuyum bıraktılar gitti. Oldu. Yani artık kimse kimseye bakmaz. Birinci mesele en önemli mesele inanç. İnanç. Bir Müslüman bu dini sevecek. Müslümanlar onlar onun kardeşleri. Peki kafirlere nasıl davranacağız? İyilik vereceğiz. Peygamber Efendimiz... Onlara davet etti. Çünkü bir Müslüman hiç kimse cehenneme girmesini istemez. Herkes Müslüman olsun, herkes cennete gitsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir komşusu vardı, Yahudi. Her gün çıkıyor kininden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna dikarlar atıyor, çöpler atıyor. Eziyet etmek için. Bir gün de atmadı, ertesi gün de atmadı. Peygamber efendimiz anladı, adamın büyük bir derdi var atmıyor, beni unuttu. Gitti evine kapıyı çaldı kapı açtı, Resulü Aleyhisselam'ı görünce bir baktı böyle, ne istiyor? Dedi, hayrola bir şey var mı sizde, bir tertuar mı, bir şey? Dedi, neden, nereden bildin? Dedi, her gün yoluma çok atıyordun, dikenleri atıyordun. Bıraktın iki gün ya da üç gün bıraktın, anladın, bir şey seni durdurdu bundan. Bir sustu sanki utandı ya da, dedi, evet benim oğlum hasta. Dedi, ona ziyaret edebilir miyim? Dedi, buyurun ziyaret et. Resulü Aleyhisselam geldi, oturdu çocuğun başına sonra dedi oğlum la ilahe illallah de cennete girersin babası ne dedi dikanları çopa atan dedi oğlum Muhammed'e itaat et sallallahu aleyhi ve sellem atar ebel itaat et la ilahe illallah söyle peki bir Müslüman Resulullah bizim örneğimiz bir Müslüman herkese cennete gitmesini ister herkese yardım eder cennete gitsin ama gitmeyecekse gitsin Alakam yok onunla. Onun için sadakat Onun için tekrar söylüyorum, şimdiden hayatımızı değiştirelim. Belki insan diyor inşallah değiştireceğim. Unutmasın, evine dönünce hayat onu çekmesin tekrar. Vallahi hepsi oturuyorlar, eve girer girmez bakıyor gülüyorlar komedi bir film var ha ha iyi iyi. Onlarla otursun yok. Desin ben yeni bir insanım şimdi. Bir hedefim oldu. Önce hedefsiz yaşıyordum. Önce düşünmüyordum. Çocuklar gibi nasıl yürütürsen yürürler. Koyun sürüsü gibi nasıl çoban yürütürse yürür. Ben bu televizyon şimdiden sonra beni yürütmeyecek. Benim bir hayatım oldu. Bu reklamlar beni yürütmeyecek. Kimse beni kandıramayacak. Şeytanlardan, ins şeytanları olsa da cin şeytanlarından olursa. Ben başka bir insan oldum. Bunu düşünsün her anda, her hareketinde. Şimdi ilk oturuşta oturuyoruz sizinle. Bu konuda konuşuyorum. Kardeşiz diye. Müslümanız diye. Siz Allah'a itaat etmeyi istemeseydiniz buraya gelmezdiniz. Hiç kimse sizi getirmedi. Hiç kimse sizi zorlamadı. Madem ilk adımı attınız size bir müjde söylüyorum. Peygamber Efendimiz yok kutsi hadiste وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي شِبْرًا Benim kulum bir karış bana yaklaşırsa İlla teqarabtu إليhi zira'a Bir zira'a yani buradan buraya ona yaklaşırım Allah Azze ve Ceydil Sen ilk adımı at Allah'a yaklaşmak için Allah sana yardım eder وَمَنْ اَتَانِي يَمْشِي Kimse yürüyerek bana gelirse اَتَيْتُهُ Allah onu yaklaştırıyor daha hızlı bir şekilde وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْنَ أَحَبَّ إلي مما en çok sevdiğim amel kulumdan farzlardır. Farzlar. FARZLAR. Namaz olursa, oruç olursa, başka olursa bunun sevabı çok büyük. وَلَا يَزَالُ عَبْدِيَ ilayya اِلَيَا nawafil. Farzları <fazları> yaptı. Sonra fazla ibadet yapıyor. Farzdan fazla. Hatta اُحِبَّهَ <uhibbe> Devam ediyor onu sevince kadar. Allah Azze ve Celle kulunu sevinceye kadar. فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ Onu sevdikten sonra Kuntu kulağı hep halal duyu. bir de Allah yardım ediyor her iyiliği duysun. Wa basarahu allazi Gözü de aynı. Ve yaduhu yaptı yabtishu biha. Eli de aynı. Ve ricluhu aynı. Nereyi gidiyorsa, ne yapıyorsa. O zaman bu insan başka insan Onun için Allah Azze ve Celle ne diyor? Men aadali Kimse benim evliyalardan bir düşmanlık yaparsa fakat ezentu bil harb ona bir savaş açarım Allah diyor. Allah'ın velisi kim? Kim bilir. Allah'ın velisi kim? Çok takvalı bir kul. Yani illa kerametı olacak bilmem ne falan şart değil. Çok takvalı insan, günahlardan çok uzak insan, farzları getiren ve Nafilelerden ne kadar yapabilirse, bu Allah'ın velisidir. Kimse buna, buna düşmanlık yaparsa Allah diyor, benden savaşı beklesin. Kim Allah'a karşı da Allah'ın karşısında durabilir? Kim Allah'ın savaşına dayanabilir? Hastalıklar ona gönderebilir dertler, keder bilmem. Her yönden yolu kapatır Allah Azze ve Celle. Yani hayatı dünyasını kaybediyor tabii ahireti de kaybedecek. Onun için tekrar söylüyorum. Allah'ın izniyle kim bana söz verir, şimdiden hayatımı değiştirsin. Şimdiden diyorum yani şimdi insan söz versin. Beklemesin eve dönünceye kadar. Çünkü eve dönünce fikri değişir. Ama desin bir kendime bir söz verdim. Osman kardeşime bir söz verdim. Artık sözümden dönmeyin. Nasıl söz veriyor musunuz? Allah'ın izniyle İnşallah. İnşallah Yani şimdiden sonra Dediğim gibi Çalışalım cennete gitmeye Vallahi tekrar vallahi söylüyorum Bu dünyada pişman olmazsınız Demeyeceğim kıyamet gününde Sevabı göreceksiniz O kesin Ama bu dünyadan meyvesini görmeye başlarsınız Çok çok çok şeyler insanın duasıyla çözülüyor İnsan gülebilir Yok oluyor alıyor kimse yaşarsa söylüyor birisi arabası arıza yaptı araba arıza yaptı yani aklımız kabul etmez diyor Allah'a dua ettim oldu şaka değil buna şahittim gördüm yani dua önümde oldu sonra baktım araba düzeldi ya, her şey Allah'ın elindedir sen ya arab deyince Allah seni duyuyor kabul edince her şey çözüldü deme bu olmaz benim çocuğum olmuyor 5 sene dua ederek çocuklarım oldu ve zemzem içerek çünkü Resul Aleyhisselam dedi zemzem bi maşuri bela zemzeme hangi niyetle içersen Allah Azze ve Celle senin istediğini yapar peki millet ne kadar doktorlara gidip gelirler örnekler çok ama insan yaşamadığı zaman bunu hep Dünyanın sebeplerine inanıyor Doktora git ilaç alırsın Tamirciye git arabanı yap, yapar Bilmem ne şunu bunu Ama kimse Allah'a yaklaşırsa artık Başka hayat yaşar Birisi tanıdıklarından Adam çok dindar Gerçekten kaç defa bizde yaptı Gecede kalkıyorum bir bakıyorum Adam gece namazı kılıyor Denizin kenarında bir villede çalıştık Alüminyum yaptık Alüminyum doğru ama bizim mesleğimizdi bir kere oraya gittik ciddeye giderken Medine'den ciddeye giderken Bu yolun yol bitmeden 20 kilometre önce Dedik burada yatalım sabaha kadar Sonra ciddeye gideriz Ertesi gün yani yarım saatlik yol Bir saatlik yol Bir girdik biraz oturdu Sonra arkadaşımıza söyledi Dedi böyle bir ibrik var mı Dedi var neden Dedi su istiyorum dedi buyurun Musluk var bilmem ne Dedi yok onu alacağım Tamam al dedi Aldı, su doldurdu, çıktı villadan. Yürüdü, yürüdü, yürüdü toprakta. Ve nereye gidiyorsun takip etti. Dedi bırakın beni. Böyle burada kalmak istiyorum. Tek başımda. Ya kardeşim gel, bizi yatacağız dedi. Ben burada yatarım, burada dinlenirim. En son o kadar ısrar etti bıraktık. Öbür arkadaş geliyor saat 2'de, 3'de, gecede ciddeden. Arkadaşlarında oturuyordu. Yürürken böyle, tabii toprak yollar böyle dönüyor. Araba nasıl dönerse ışık uzağa gösteriyordu dönerken bir şey gördü cin gibi bayaz böyle duruyor çölde böyle yavaşladı arabanın farları oraya götürdü bir adam duruyor biraz yaklaştı yavaş yavaş bir baktı adam rukua indi geldi arabayı yanaştırdı bildi bir adam çölde namaz kılıyor e bu insmi mi cin mi nereden geldi araba yanaştırdı geldi yanına tabi namazını bitirince bekledi siz kimsiniz? Nereden buraya geldiniz? Dedi Suriyeli arkadaşlarım vardı. O, var. E, beraber geldik buraya. E onlar oturuyorlar dedim. iki rekat kılayım buraya geldim. Dedi adı, adları neydi? Söyledi. Dedi aa bu benim arkadaşlarım. E gel bizimle gel orada namaz kılarsın. Dedi hayır hayır burada kılıyorum. Adam sabaha kadar namaz kılıyor mutlu rahat keyfi yerinden. Peki bu adam nasıl yaşıyor? Size söyleyin. Adamın ikamet tezkeresi yok. Orada Arabistan'da kontrol, teftiş var. Yolda her 100 kilometre, 200 kilometre yollar da vardır. Bir bakıyorlar, arabalara böyle yapıyorlar polis. Birisi tipinden yabancı olursa durdururlar, ikameti görecekler. Yani onlardan geçersen birinci kontrol noktasından kurtulursan öbüründe tutulacaksın. Gittik onların arkasından dolaşacağız böyle topraktan. Dedi nereye gidiyorsun? Dedi burada kontrol var, bizi tutarlar git ya yürü Allah isterse seni tutturur orada olursan istemezse buradan kurtulursun tabi onun konuşması iki parantez arasında söylerim Allah sebeplerde amel etmemiz emrevi, emir verdi ama düşün bu insan o kadar Allah'a yakın yanlış bir şey yapınca Allah onu koruyor bütün noktalardan bizi geçirdi hiçbir polis bizi durdurmadı hepsi böyle yapıyorlar adam fakir oturuyor hacik kokusu satıyor Peygamber Efendimiz camisinin önünde Medine'de. Oturuyor bir baktı polisler. Ekametsiz olanları tutuyorlar. İşçiler koşuyorlar. Bir polis arkasında gidiyor. De. O da sanki ekametli değil. Sanki bir emir, bir vali gibi oturuyor. Onlara diyor Biz geldik. Ne yapıyorsun burada? Bak polislere. Seyrediyorum. Ya seni tutarlar. Tutamazlar. Allah istemezse tutamaz. Tutamazlar. Bunlar... Kalpleri, akılları Allah onları hareket ettiriyor, yürütüyor. Yani düşün hangi hale geldi. Yine Allah koruyor. O kadar acayip tevkülü vardır Allah Azze ve Celle Allah koruyor. Ben demiyorum insan tehlikeyi gözünde gördükten sonra yapsın hatayı. Hata yapmamamız lazım. Yani polisi görünce çekil. Ama bu adam o kadar Allah'a yakın çekilmiyor Allah koruyor. Neler neler gördüm. Bir tek bundan değil. Çok insanlardan. Bunu söylüyorum. İnsan Allah'a ne kadar daha yakın olursa hayatı değişir. İnsan bir bakıyor değişik şeyler görür. Acayip şeyler görüyor. Gerçekten demiyor uçuyor keramet konuyor. Yoksa sahabe kiram bizim adamlarımızdan daha takvalı böyle değildiler. Bu, bunlar hikaye yani. Bu konuda şimdi bahsetmeyelim. Ama gerçekten Allah'ın velisi. Bir Müslüman çok yakın Allah Azze ve Celle olursa hayatı değişir. mutluluğu dertleri nasıl çözülür, bir şey isterse bir tek yarab deyince bakarsın olur. Bir tanesi tanıyorum ilim ehlinden. Adam çok mutavazı, çok iyi birisi. Geldi bir evin eşyasını taşıyacak, bir odanın eşyasını taşıyacak. İşçiler geldi üç tane Mısırlı. Mısırlılar çoğu üçkağıtçı eşyaları gösterdi her şeyi gösterdikten sonra anlaştılar mesela gelin 300 liraya geldiler eşyaları arabaya taşırken ya eşyalar çok yorucu bilmem ne falan konuşuyorlar o da cevap vermiyor en son birisi dedi sen hocasın bize zulmetmezsin çok eşyalar var çok ağır dedi size gösterdim anlaştığımız gibi vereceğim öbürünün dili uzatmaya başladı ya hocalar hepsi böyle milleti kandırıyorlar bu bu bu sinir ettiler onu. susuyor susuyor susuyor Sonra birisi dedi, dedi vallahi Allah'ın cezasını göreceksin. İnşallah gözümüzün önünde. Yani sonra değil. Çünkü bize daha fazla para vermeyeceksin, hakkımızı yiyorsun. Ne dedi? Dedi ya Rabb, onların cezasını bana göster, gözümün önünde. Beş dakika geçmeden, üçüne, üç kişi, herkes başka bir bela geldi. Bir tane Arab'ın üstünden düştü aşağıya. Öbürü Bilmem ne yukarıda ayağı takıldı İpte bilmem nereye asıldı Üçüncüsüne bilmem ne oldu Beş dakika içinde Peki bu yarıp deyince oldu Hemen Yani ben bunu söylüyorum şimdi Tekrar önemli bir nokta için Cenneti kazanmak istiyorsak Ondan önceki Hayatları kazanmak istiyorsak Kıyamet günü Kabrinin hayatı Ölüm sekaratı Bir de bu dünyayı Hepsini kazanmak istiyorsak Şimdiden hayatımızı değiştirelim. Şimdiden diyelim Ya Rabbi sahabelerin dediği gibi. Semi'ne ve ata'ne işittik ve itaat ettik. Duyduklarımıza amel edeceğiz. Duyduklarımızda amel edeceğiz Ya Rabbi. Her gün bir adım ilerlememiz lazım. Tekrar söylüyorum. Şimdi çıkınca her şeyi unutacağız. Ama birbirimize hatırlatalım. Sahabe-i Peygamber Efendimiz'e dediler Ya Resulallah senin önünde oturunca bütün dünyayı unutuyoruz artık dünyadan bir şey istemiyoruz çıkınca ticarete başlayınca evlere gidince bilmem ne yine çok unutuyoruz Resulullah dedi aynı halde kalırsanız melekler sizinle tokalaşırdı sokaklarda insan değişebilir normal bu ama günahlara varmasın değiştin biraz soğudun tekrar kendime ne diyeyim benzin doldurayım Arabe benzinsiz, benzinsiz hiç yürür mü? Biz de imanımız arttıralım, benzimiz olması lazım. Dua etmek, zikretmek, Kur'an-ı Kerim okumak, güzel kardeşlerle oturmak, dürüst insanlarla oturmak, Allah'ın dinini e, hakkında duymak, dinlemek. Bunları hepsi unutmayalım. Ve sallallahu aleyhi ve sellem.